İlim ve Cihad. Alhamdülough, Alhamdülough, Alhamdülough, Alhamdülough. Ve ala ala ala <gülüyor> giriş kısmını bitirdik, hamdülullah. giriş kısmını en yani şeyh bu Musa kitabı niye yazdığını ve kitabın oluşum merhalelerini fikri olarak tamamlandı kitabın asıl içeriği nazariyenin nasıl meydana geldiğini vesaire bunu bu ilk kısımda biraz izah ettim. Onu bitirdik Allah'a Allah olsun. Şimdi yani konunun ana kısmına giriyoruz. Tam o da bugün okuyacağımız veya beraber okuduğumuz, biz topalayacağımız bazı önemli hususlara değineceğimiz kısım bu. Demiş küresel İslami direniş birinci cilt. Birinci cilt kökler, tarih, tecrübeler. Tarih, siyasi tahsil ve cihadî hareket fıkına dair giriş bölümleri. 113. Sayfa. Şimdi bu kısımdan yani bu bu kitabın hemen hemen hepsine alacak. Burada şimdi birincisi ne e, konu edecek? Günümüzde Müslümanların hali. Günümüzde Müslümanların hali. Yani ümmetin vaziyeti, İslam ümmetinin vaziyeti, Müslümanların içinde bulunduğu hal. Tabi. Zaten konu o. Ha, onun için zaten yani Müslümanların içinde bulunduğu halden ötürü zaten bu cihat nazariyesini oluşturmuş. Tamam Yani o Müslümanların içinde bulundukları o zillet halinden nasıl kurtulacak Müslümanlar? Ve o düşmanın <gülüyor> saldırısına nasıl cevap verebiliriz? Ve o düşmanın saldırısını nasıl def edebiliriz? Hatta Müslümana nasıl galip gelebiliriz? Yani mesele o. Ve düşman da yani epeyce bir yol, bir mesafeden geliyor. Sadece 30, 40, 100, 200 senelik bir mesafeden gelmiyor. Tamam o da inşallah ileriki derslerde inşallah biraz onu daha çok size anlatmaya çalışacağım, izah etmeye çalışacağım. Yani düşman Allah subhanahu ve teala Adem'i yaratıp Adem'e secde etme emrini vermesiyle beraber düşman lık başlıyor ha, yani iblisin o zamandan beri yani senin şu anda savaştığın düşman o zamandan beri sana düşman olan ve o zamandan beri sana karşı o düşmanlığını geliştiren ve sürekli yani e, senin yani zayıf noktalarını yani senin zayıf noktalarından haberdar olan ve o zarf noktalarına istifade ederek sana yeni yeni savaş, ha, saldırı stratejileri üretin. Yani düşman çok uzak bir mesafeden geliyor. Yani tarihi tecrübesi çok büyük. Dolayısıyla şimdi böyle bir düşman, düşmana karşı bunlar işte bu giriş kısmında böyle hafiften <gülüyor> değindi. Bu böyle düşmana karşı seninle mücadelenin farklı olması lazım. Yani sadece bir Savaş meydanında bir maareket, maarek yani karşılıklı bir silahla vuruşma tarzında bir mücadele asla kafi gelmez. Ha şimdi o zaman bugün günümüzdeki Müslümanın hali, tabii şimdi bugün günümüzdeki Müslümanın hali ancak nasıl anlayabilirsin eğer düne gidersen. Yani çünkü senin bugünkü halini oluşturmuş olan dünün var. Her şey var olan her şey bir sürecin neticesinde var olur. Yoksa bir anda bu dünya aleminde bir anda bir şey meydana gelmez. Bir anda bir şey var etmeye sadece Allah'ın kudreti yeterlidir. Sadece Allah azze ve celle buna kadirdir. Ve Allah Subhanahu ve Teala'nın yeryüzünün bu dünya aleminin yazmış olduğu kanun, sebepler kanuna, sebep neticeyi var eder. Dolayısıyla elbette bugün Müslümanların da içinde bulundukları halin bir sebebi var. O da ne geçmişi. Ha, geçmişi. Dolayısıyla <gülüyor> zaten ne diyor? Kökler, tarih tecrübeler, e, tarih siyasi tahliy. Yani önce bir ne edecek? Şu bizim bugünkü halimizi yani meydana getirmiş olan netice olarak bugünkü hale, <gülüyor> halimizi, halimiz nereden geliyor? Bunu tarihsel olarak tahlil edecek ve siyasi tahlil edecek. Sonra da elbette İslam ümmeti her her zaman için bir mücadele içerisinde yer almıştır. Yani mücadelesini vermiştir. Peki bu mücadeleler nasıl oldu? Yine yani İslam tarihi içerisinde ve özellikle hususen yani şu son bizim asrımızda, yani 20. yüzyılda bu mücadele nasıl verildi? Ama mücadele verilmesine rağmen niye neticeye varmadı? Niye neticeye varmadı? O zaman o verilmiş olan mücadelelerdeki kusurlar neydi? Hatalar neydi? Yani sana şu kısımda ni göstermeye çalışacak? Yani senin halin bu. Bu haline şundan şundan ötürü geldin. Tarihsel olarak ve siyasi olarak. Bu, bu hali üzerimizden kaldırmak için ve düşmana galip gelebilmemiz için biz bir savaş yöntemi oluşturmalıyız ama bugüne kadar yapılmış olan savaş yöntemleri gibi değil çünkü onlar bir netice ulaşamadı işte o zaman bütün bu bilgiden yola çıkarak nasıl yeni bir savaş stratejisi oluşturmamız lazım onların üzerinden duracak tabi bu kitabın şeysi ya, bu elbette epeyce bir zaman alacaktır Ha şimdi bugün günümüzde Müslümanların hali ve bunu diyor ki 119'da birkaç ayet, ayet ve hadisle bu iş, bu kısma giriş yapıyor. Sonra diyor ki Allah Subhanahu ve şöyle buyuruyor: "Saudu billah, Omen akradan zikri, fakine luhma aşşetan zanka, venaşşuru yoma <gülüyor> al-kiyameti aame. "Kala Rabbi limaḥşar'tani aame, vukad kuntu bacira." Galak, kâzâlki Yani her ki, kim benimzikinden yustiyorlrsa, fâ ina onun için, dar, ah, bir dünya bilbi dünyaya sıkıntı içerisinden. Ve nashur yâme biz onun kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O der ki, "Galak, Rabbim limaşur kuntu basira." Beni niye? kör olarak haşrettim ki ben hani görüyordum işte dünyada sana sen evet sen görüyordun, sana ayetlerimiz geliyordu ama sen ne fenesiyte sen onları unuttun ne manada yani sen onları dikkate almadın sen onlara karşı gözlerini kapattın kör oldun onlara göre hayatını yaşamadın yani o dolayısıyla bugün de sen de unutulacaksın bu bir yani giriş yaptığı ayet sonra da Ebu Said el-Hudr adıl Anhu'dan gelen hadiste İmam Hakim rahimullahın sahih dediği, Bey Beyhaki ve başkaları da ihraç etmiş. Zehebî de buna şey diyor Yani katılıyor İmam Hakim'in tasihine. Şüphesiz bedbahtlar en bedbahtı üzerinde fakr-ı dünya ile azab-ı ahiret birleşen kimsedir aşkı aşkı yayı Ben işteleyhinya ve şimdi bu ayetle hadislerden yola çıkarak diyor ki doğrusu günümüz itibariyle Müslümanların çoğunluğunun halini bu ayetten ve bu hadisten daha veciz bir şekilde özetleyecek bir şey yoktur yani ayet ve hadisin belirttiği gibi Müslümanların hali bugün bu yani bir taraftan dünya hayatı bir fakirlik içindeler ve dinden de tamamıyla kopmuşlar. Yani ne dünyayı kazanıyorlar ne de ahiretlerini kazanıyorlar. Dinen yani ifsada uğramışlar. Dinlerini yaşamıyorlar. Dolayısıyla dinleri yaşamadıkları için de zillet içindeler. Artı dünyayı da kaybetmişler. Dünya hayatı da yaşamıyorlar. Ne dünyayı ne de ahireti. Yani ne dünya kazancı o ne de ahiret kazancı o. Dolayısıyla diyor ki şu üç ana başlık altında toplayabiliriz diyor. Günümüz itibariyle Müslümanların halini. Bir, Müslümanların çoğunluğunun dini yitirmeleri. İki, Müslümanların kahir ekseriyetinin elinden dünyanın gittiği işi. Ve üç, Müslümanların hayatının neredeyse her alanına düşmanların tasavvutu ve tahakkumu. Bu üç başlık altında özetleyebiliriz diyor. Yani bir Müslüman İslam ümmeti, bugünkü Müslümanlar dinlerini bozmuşlar dinlerini bozmuşlar. Yani dinen ifsad olmuşlar. Birincisi, ikincisi dünyalarını da kaybetmişler. Dünya kazançları da yok. Yani herhangi bir ülkede yani hakim konumda da değiller. Veyahut da bir yerde hakim konumda da değiller. Veyahut da dünya metaini doyarcasına da istifade edemiyorlardan da. Üçüncüsü de ne? Her yani alanda diyor ki hayatının her neredeyse her alanında Müslümanın hayatının neredeyse her alanında düşmanlar Müslüman'a tasallut olmuş ve onu hakim olmuş. Ha bugünkü konumuz dedik bu birinci yani başlık dinin getirilmesi. Onda diyor yani en en önemli yani unsurlar şunlardır birincisi Allah'ın şeriatıyla hükmetmenin bütün Müslüman diyarlarda yitirilmiş olması. Ha, bu işin temeli, bu işin başı yani. Müslümanların dinen ifsada uğramış olmaların sebebi bu. Ha, sebebi bu. Onun için düşmanın da en büyük hedefi o. Düşmanın en büyük hedefi senin şeriatın yani şeriatın hakim olmaması. Tamam, en büyük hedef o. Çünkü bütün Müslüman yani Müslümanın hem dinen hem yani dünyasını ifsad edecek olan, yani seni zelil bir duruma düşürecek olan ve tamamıyla yani artık e, zararsız bir hale getirecek olan en büyük sebep yani baş sebep, ilk sebep senin başsız olman. Ha, başsız olman İslami idarenin olmayışı ve Allah'ın azze cen hükümlerinde hakim olmayışı. Dolayısıyla en büyük hedef, Düşmanın en büyük hedefi daima İslam şeriatıdır. İslam şeriatını iptal etmek, atıl kılmak. Ve bunun bunun de bunun içinde o İslam şeriatını oluşturan, İslam şeriatının varlığı için sebep kılınmış olan, yani İslam şeriatının hakimiyeti için, İslam şeriatının hakimiyet için İslam dininde bir sebep kılınmış. 2 İki, ikincisi, üçüncüsü yok bir sebep var yani yani o sebep şart mahiyette. yani eğer o var ise o zaman İslam şeriatı da hakim olur ama eğer olmazsa o zaman İslam şeriatı hakim olmaz o da cihat fiise bir ve ne mane kital manasında yani De mesela düşmanın en büyük gayesi ve en büyük hedefi İslam ümmetini cihatten alı koymak ha cihat ve kitalden alıkoymak. koymak Dolayısıyla bunu burada Şeyh-i Musab ilk sıraya getiriyor. Bütün İslam beldelerinde Allah'ın şeriatıyla hükmedilmesi terk edilen yani hükmetmenin tek terk edilmiş olması. Tabii bu yani çok özellikle şu açıdan baktığınız zaman öyle giriş yapıyor. Tamam hepsini tabi okumayacağız sadece bazı yerlerde. Yani siz konuyu takip edebilmeniz için bazı yerleri okuyacağız ama... Nasıl giriş yapıyor Şeyh-i Musa meseleye? Tabii kitap zaten bu tarihsel yani tahlil zaten bu birinci cildin bütün konusu o. Yani o tarihsel tahlil Burada çok yani özet işin üzerinden gidiyor. Ama nereden giriş yapıyor? Yani Nebi Aleyhisselatü Vesselam sonra Hulefer Raşidin ondan sonraki de yani saltanatlar Emeviler, Abbasiler Abbasiler sonra Abbasilerin düşmesiyle veyahut da yani hilafetin Moğolların Şam ve vesaire bölgeleri istila etmeyen yani en İlhanlılar İlhanlı devleti İslam toprakların bir, bir büyük bir kısmını yani istila etmeleriyle yani Abbasî hilafetinin düşmesi ve o Abbasî hilafetinden sonra da artık yani bölgesel idareler ondan sonra Osmanlı devletinin ortaya çıkması Osmanlı devletinin de nihayet nihayetinde yani işte 19. asırda tam olarak 1924'te hilafetin ilga edilmesiyle İslam ümmetinin tamamıyla artık e, başsız bırakılması ki İslam yani burada onu şey diyor basitten. Ama şunu şunu, yani şunu iyi anlamanız lazım. Yani aslen İslam ümmeti ya da İslam yani Allah subhanahu aleyhi ve sellem'i gönderiyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem davete başlıyor. Davete başlamasıyla beraber İslam'da bir gerileme meydana gelmiyor. Yani İslam daima ne? Daima genişliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde Hicaz bölgesi yani Arap, Yarımadası İslam'a giriyor. Sonra Ebu Bekir döneminde Irak taraflarına, Şam taraflarına fetihler başlıyor. Hele hele Ömer adılarının döneminde iyice, yani Afrika kıtasına geçiliyor Taşe'ye kadar, ta kadar, bu Trablusfen taraflarına kadar fethediliyor. <gülüyor> Horasan yani İran, bugün İran bölgesi olan taraflara geçiliyor, Türk topraklarına. Osmanlı adının döneminde hatta İslam orduları, ta bugün işte Anadolu toprağı Erzurum'a kadar, Kıbrıs, hepsi Osmanlı döneminde fethediliyor ta Maghribe kadar. Ha tağ Maghribe kadar gidiliyor. İslam genişliyor yani. Bugün İran dediğimiz o bütün topraklar ta Afganistan'a kadar, bugün Afganistan dediğimiz yere kadar fethediliyor. Yani hiçbir zaman İslam bir kere yeryüzüne gelmesiyle yani hani has manada Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme e, gönderilişinden sonra İslam daima genişlemiştir. Ha küfür İslam'ın karşısında duramamıştır. Hep kaybetmiştir. Ve bütün yani ta Ali radın anı dönemine kadar hep fetihler devam etmiştir. Sürekli fetihler. Şam, zaten Yemen zaten ilk şeylerde ondan sonra işte Şam, Irak, e, Horasan, İran, ta Afganistan'a kadar, Azerbaycan bugün Azerbaycan dediğimiz işte e, Ermenistan bugün Anadolu dediğimiz topraklar düşünün. Ebu Yübel Ensar anhu ve sahabenin bir çoğu mesela şeyde Kabiler vardır ee, İstanbul çevresinde Anadolu topraklarına geçmişlerdir. Ta yani Mavret bu hani bizim Fas dediğimiz bu oradan yani Avrupa kıtasına işte İspanya taraflarına geç geçmişlerdir. Yani hep fetihle devam etmiştir. Ha ta ki ne zamana kadar o da çok büyük bir mesele. Mesela dikkat, ed, dikkat ederseniz Ebu Bekir döneminde fetihler olmuştur. Az ama olmuştur. Sebebi ne? Çünkü Ebu Bekir adının ilk derecede kimle uğraşmıştır? Yani Murtetlerle. Yani çünkü irtidat hareketleri başladı Resulullah'sın vefatıyla. Dolayısıyla Ebu Bekir adının ilk derecede savaşları yani kendi içlerine murtetlere karşıydı. Sonra Ömer radül anı döneminde bu sıkıntılar yoktu. Ömer radül anı döneminde futuhatlar daha çoktur. Osman radül anı döneminde daha da çoktur. Ali radül anı döneminde hiç fetih olmamıştır. Ya, futuhatlar tam, durum, tamamıyla durmuştur. yani sebebini Çünkü Ali radül anı döneminde o fitneler başladı. Yani Şam'daki hilafet ile işte Mekke hilafeti bir tarafta hariciler ve bu siyasi ortamın da ortaya çıkardı. Ümmet içerisindeki itikadi ihtilaflar, itikadi yani sapmalar, bidatlar vesaire. Dolayısıyla o dönemde ciddi maniyen bir duraklama oldu İslam ümmetinde. Ve fetihler olmadı. Ha ondan sonra yine fetihler devam etti. Ve artık yani Çin'e kadar dayandı. İslam ordusu bit Yani Doğu tarafına ta Çin'e kadar dayandı. Hatta Osmanlı döneminde ta Avrupa'ya kadar, ta Viyana'ya kadar dayandı. Yani İslam, İslam ciddi manada genişledi abi. Tabi Tabu, yani bu neyi gösteriyor yani? On için söylüyorum. Yani elbette hak doğru elbette destekleniyor ha, Allah Subhanehu ve teala tarafından. Ve bu İslam dininin yani şey olduğu yani hak olduğunun en büyük dirillerinden birisi. Çünkü İslam dinin gelmesiyle beraber hep kazanmıştır, hep genişlemiştir, hep büyümüştür ha. Yoksa bir büyümü ondan sonra yoksa genelde saltanatlar öyledir. Ha, saltanatlar bir 40 sene 50 sene sürer, ondan sonra çöker kendi içine. Belki 100 sene ama İslam bir geldi hep hakim oldu. Ta ne zamana kadar ne zamana kadar yani İslam hakim oldu? Ta ki işte Müslümanlar kendi dinlerine karşı rağbeti, sevgi, muhabbeti, tazimi kaybedip batı, batı yani kafirleri taklit etmeye başlayınca kadar. O da tam tarih olarak nasıl diyebilirsin? Yani tarih, en şey tarih yani 1700, miladi 1770'lerde, 1774 hatta diyebilirsin. Bu birinci Abdülhamid'in tahta çıkmasıyla. Osmanlı Sultanı, birinci Abdülhamid. Onun, onunla Osmanlı içerisinde artık şeyler başlıyor. Yani çöküşü, Osmanlı çöküşü o zaman başlıyor. Ki o zamana kadar yani bütün bu süreç burada bahsettiği yani e, Hulefa Rashid'in dönemi, ondan sonra Emeviler, ondan sonra Abbasiler, ondan sonra işte e, Abbasi hilafetinin Tecrü 650'de Bağdat'ta Moğolların eliyle düşmesi sonrasında burada dediği yani bu zorba yönetimler ve ondan sonra Osmanlı devleti. Osmanlı devleti yine bir güç sağlıyor İslam alemine ama Osmanlı Devleti de bozuluyor. Dediğim gibi yani özellikle bu 1770'lerden sonra ciddi manada bozuluyor. Yani Hulefe-i Raşid'in döneminden sonra bütün saltanatlar Emevilerden al ki Osmanlı Hilafet'in düşmesine yani ilgasına kadar 1924'te hep fesat çoğalmıştır yani. yani özellikle idari kısımda Tamam, idari kısımda fesat çoğalmıştır. İdari kısımda fesadın çoğalmasıyla halkın içinde de fesat çoğalmıştır. Ha çünkü işin başına elbette yani e, yönetim çekiyor. Dolayısıyla burada ne diyor mesela şey Musab diyor ki yani bu sultanlar heva ve hevesleri, sultan alimlerin desiseleri sebebiyle ve bunun bir neticesi olarak idare ve yönetim konusunda peyderpey Allah'ın şeriatından uzaklaşılmış. Yani idare. Allah'ın şeriatını uzaklaşmış. Tabi Allah'ın az önce uzaklaşması da ne, ne sebebiyle onlara kulluk eden işte saray mollaları, o belamlar vesilesiyle ee, uzaklaşılmış. Ondan uzaklaştıkça da Müslümanlar hayatının her alanına fesat belir belirmeye başlamıştır diyor. Elbette yani idare ne kadar fasit olursa o kadar da halk Raiye de o kadar fasit olmuştur. Ya dediğim gibi bu yani zamanıyla arttıkça artmıştır. Ama hani aslen bütün bu dönemde hep yine yani hakim Müslümanlar hakim yani Müslümanlar içerisinde ya da İslam bellederinde yine şeriat hakim olmuştur. Ha bütün o zulümlerle beraber bütün o yani fesatlarla beraber ve bütün o hem idari seviyede hem halk içerisinde masyetlele beraber ama hep şeriat idi yani şer şeriatın hakimiyeti hiçbir zaman sorgulanmamıştır. Bütün Müslümanlar indinde şey olan herkesin boyun eğmesi gereken neydi Allah'ın azizcelinin şeriatı Allah hükmedendir Allah'ın hükümleri her şeyin üzerindedir yani bu daima baki olmuştur. Bütün bu süreç içerisinde. A bunu bunun yıkılmasına yol açan ne oldu? İşte demden bahsettiğim bu 1. Abdülhamid'in sultan olması. Çünkü onun döneminde ecnebilerin Osmanlı devletine etkileri çoğalmaya başlıyor. Ha etkileri çoğalmaya başlıyor. Yani artık yani ecne ecnebilerin yani zimmilerin vesaire ve dışarıdan da dış hariçten de ecnebilerin Osmanlı devletine iştirak etme yolları açılıyor. Ve Osmanlı halkın içerisinde artık Batı kültürüne karşı bir meyil meydat gelmeye başlıyor. İşte bu özellikle ne zaman yani zirve yapıyor? Bu Türkiye'de Osmanlı yıkılmasına sebebiyet veren işte bu İddihat ve Terakki e, e, cemiyetinin tarafların. Onlar hepsi baktığın zaman hepsi yani işin başını çekilen hepsi mason. Hepsi mason. Hepsi yani Fransa, İngiltere gibi yerlerde okumaya gitmiş. Orada okumuşlar. Veyahut da oradan Türkiye'ye getirilmiş, yani İstanbul'a özellikle getirilmiş olan hocalar. Yani Türk ordusunu, Osmanlı ordusunu Alman subaylar eğitiyor mesela. Almanya'dan getirilmiş olan subaylar veyahut da İstanbul'da Fransa'nın, İngiltere'nin vesaire özel okulları o özel okullarda Fransa'dan, İngiltere'den getirilmiş olan hocaları eğitim veriyor. Yani böyle ne diyor nesli nesli kaybediyor yani ve işte o yetiştirilmiş o yabancı yani kafiler tarafı yetiştirilmiş olan o nesil işte o nesil Osmanlı'nın yıkılma Osmanlı'nın yıkılmasının sebebiyet veriyor temelini oluşturuyor. Bu nerede netice buluyor? En muhim yani bunlar daha sonra daha detaylı gelecek. Ama bu nerede netice buluyor? Nihayetinde işte 1924'te hilafet ilga ediliyor. Ve ilginçtir yani 1924'te hilafetin ilgası o zaman Ankara Meclisi bu hilafetin ilgasının dine aykırı olmadığını yani dine aykırı olmadığını e, beyan etmek için, izah etmek için hatta bir risale hazırlıyorlar. Küçük bir risale. Ve e, yani hilafet müessesesinin aslen dinde bir yeri olmadığını, böyle bir şey ne Kur'an'da ne sünnette emredilmediğini, bilakis yani asıl idare, İslam'ın aslen e, idare ehliyetini ve salahiyetini halka yüklediğini. Dolayısıyla halk, yani aslen hüküm vericiğin halk halk istediğini yani yönetime seçer. Ve bunu daha sonra yani bir sene sonra yani 24'te hilafeti ilga hilafet ilga ediliyor. Bir sene sonra Ezher şeyhlerinden birisi Abd Ali Abdurrazık diye birisi El İslamu Usul-u Hukum Allah'ın Kitabının İsmiyle de İslamu Usul-u Hukum diye o kitabın o kitapta da bu Ezher şeyhlerinden birisi. Ve o kitabında ee, İslam şeriatında ve İslam dininde, İslam dininde bir idarenin olmadığını yani ne mani idarenin yani dinin idareye karışmadığını, dinin devlet işleri asla karışmadığını ispat ediyor, ispat etmeye çalışıyor kitabında, ispat etmeye çalışıyor. Yani o da çok garip bir şey yani bunu, e, bu da çok yani bir mesele e, bu laikliği laikliği ve şu zamanda Erdoğan'ın ve AK Parti'nin uyguladıkları laiklik ha o laikliği bu siyasal İslam'ın ilke edindiği laikliği Kemalistler Türkiye'ye getirmiştir ve yani Kemalistler Türkiye'de ilk şey diyorlar uyguluyorlar. Ondan sonra tabii oradaki Türkiye'deki laiklik tabii e, la şey diyor da ama o layıklığı, temelini şey atıyor işte, siyasal İslam'ın o layıklığını bu her Şeyh'i atıyor Ali Abdelazık diye. Bu o zaman bu 1925'lerde yani çok ciddi bir tartışma oluşturuyor. Ama el-Muhim yani o zamana kadar aslen Müslümanların hiçbir zaman başı boş hali yoktu. Ondan sonra hilafetin ilga edilmesiyle tabi İslam ümmetine idaresiz kalıyor. İdaresiz idaresiz kalıyor. Ondan sonra zaten burada devam ediyor ki ee, en sonunda düşman cephe 1924 yılında Osmanlı hilafeti düşürmeye başlamıştır. Bunu başta İngiltere, Fransa ve Rusya almak üzere ve başka bazı Haçlı Avrupa devletlerinin sömürüsü altına bütün İslam bellerinin düşüşü takip etmiştir. Yani bu takip etmiş derken zaten evvelinde düşmüştü. Ha, özellikle Afrika kıtasında yani bu Mağrib, işte Tunis, Cezayir, Mısır, Hindistan tarafları zaten bunlar... Yani düşmüştü. İngilizlerin, Fransızlar zaten eline geçmişti. Yani özellikle bu 1924'ten sonra artık İslam beldelerine layık akımlar, işte bu bahsettiğim bu siyasal İslam. Yani dinin, din devlet işlerine karışmaz. Din devlet işine karışmaz yani. Böyle bir şey yok. Bizim dinimizde din devlet ayrıdır. Din nedir? Din yani kul ile Rabbi arasındaki İliştiği düzenler ama devlet işi, devlet idaresi, insanlar arasındaki ilişkiler buna din karışmaz. Ha, bu dinin işi değil. O laiklik bu yani. Asıl şey haliyle yani siyasal İslam içerisinde laiklik laikliğin değişik türleri var ama laikliğin türlerinden birisi bu. Ya yaydıkça yayılmıştır diyor. Sonra da ne? Tabii bu da yani çok önemli bir mesele bu stratejik olarak yani düşmanların kullandığı hep aynı strateji. Net ne diyorlar? Hep yani galip gelmek istedikleri yerleri, yerleri önce bir karıştırıyorlar. Tamam yani orada bir yani düzensizlik, bir kaos ortamı ve eee takriben yani o o ülke içerisinde ki e, güç ha, dengelerini bozuyorlar ve güç kaynaklarının hepsini eşitliyorlar. Nasıl eşitliyorlar? İşte kaos oluşturarak işte fakirlik, işte sefillik, açlık vesaire. Sonra ne diyorlar? O kaos ortamı içerisinde, o yani o fakirlik ortamı içerisinde, savaş vesaire ortamı içerisinde kendi yani kendi maslahatlarını en iyi kazandıracak, oluşturacak ve muhafaza edebilecek olan tarafları seçiyorlar. Tabii kendinin mükemmel gelecek olan tarla seçiyorlar ve onlara maddi olarak destekliyorlar. Onları güçlendiriyorlar. Ha kendilerini kendileri uşak edinerek onları güçlendiriyorlar. Böylece ne diyorlar? Böylece o bölgede hakimiyeti ele geçiriyorlar. Ve burada hep aynı taktiği izlemiş. Ta Firavun'dan beri. Yani Ta Firavun'dan beri hep aynı uslub ile bölgelere hakim olmuşlardır. Dolayısıyla bakın yani özellikle bu yani Osmanlı'nın parçalanmasından sonraki bütün o yani beldelerde hep yani böyle bir karmaşık karma, karmaşıklık hali ve fakirlik, acizlik onların içerisinden sözde istiklal hareketleri. Yani Türkiye'de olduğu gibi. Türkiye'de Atatürk kurgu yani. Yani bu şeyin işte İngiltere'nin o zaman özellikle İngiltere bu İmperyalist yani şeyin başını çekiyordu. İngiltere'nin bir kurgusu. Yani bilerek destekledikleri ve öne çıkardıkları ve tabi şimdi yani şimdi İngiltere kendisi Türkiye'ye saldır, saldırmadı mı? Veyahut da savaşa girmedi mi? Savaşmadı mı? Ona karşı bir müdafaa başlamadı mı? Başladı. Herkes müdafaa eder vatanına ama şimdi vatan elden gidiyor. Biri çıkmış ve vatanı muhafaza etmek için bir bağımsızlık savaşına girmiş İstiklal, harbi. Ne edecek? Bütün halk onun altında toplanacak ve ilkin yani şey tarihini okuduğunuz zaman yani Atatürk'ün ilkin ilkin şeyleri yani açıklamalar vesaire hep İslam lehine, hilafet lehine, işte Osmanlı saltanatı lehine hep muhafaza etmek üzere vesaire böyle halkı ha şey etmiştir, harekete geçirmiştir. Hani el muhim yani nerede, ne, ne ne oluşturuyorlar? Kendileri o bölgelerde, beldelerde hakim olmaya kalkışırlar. Muhakkak çe şey çıkacak. Birileri karşı koyacak. Bir bir muhaleme meydana gelecek ama orada bütün o güç kaynaklarını eşitleyerek ondan sonra onların arasından birisini kendilerine en iyi uşak olacak olanı tercih ederek onu güçlendiriyorlar. Hem bir taraftan yani halkı onun altına topluyorlar. Hem ona muhalif olacak olanları da hemen yani saf dışı ediyorlar. Çünkü onlar bizzat kendileri ona karşı koyacaklar. Halk da işte şu anda Türkiye'de olduğu gibi. Sen bugün Atatürk'e bir şey söylediğin zaman halk sana ne diyor? Diyor. sos diyor. Eğer Atatürk olmamış olsaydı şimdi bizim hepimizin ismi Dimitri olacaktı. Vesaire vesaire. Yani. yani sanki o kurtarmış gibi. Yani hem yani bütün bu seni engelleyecek, seni davandan engelleyecek olan bütün böyle bir mekanizması, mekanizma oluşturuyor. Dolayısıyla burada da diyor işte bu bağımsızlık istiklal denilen dönemlerden idare sömürge, yine sömürgücüler tarafından bu kesimlere devredilmiştir. Yani o halkın içerisinden yani o bölgenin e, ha, kendi halkın içerisinden seçtikleri taraflar. Amaç ise emperyalist devletlerin kontrolündeki tağutlar eliyle bütün İslam bellerinde Allah'ın şeriatı dışında hükümlerle hükmedilmesini sağlamaktır. Maksat o yani. Ne ediyor? Kafir. Kafir uğraşma yani. Kafir orada bir tağut tayin ediyor. Tağut da bu sefer onun onun yerine işleri çeviriyor. Hem bir taraftan Allah'ın azze şeriatına atıl kılıyor. Sen buna muhafet edersem sana karşı şiddetle yani seni bundan bunları cezalandırıyor. Dolayısıyla yani bugün de şahit olduğunuz murtetten yani murtet en beter yani Müslümanlara karşı en beter murtettir. Hatta işte Irak'ta mesela kardeşler zamanında diyorlardı ki yani biz eğer esir Allah'a öyle dua dua ediyorlar yani Allah esaret yazmışsa Amerikanlara esir olalım. Amerikanlara esir olalım. Yoksa o murtetlere değil. Çünkü murtetlere esir düştüğün zaman sana merhamet etmiyorlar. Ama Amerikanlar yine, yani kiminizde merhamet de var. Ama genelde kurallar, kanunlar yani. Velha ki zulmetmek isteseler de kanunlar engelliyor. Fırsatını buldukları için zulmetmiyorlar değil de zulmediyorlar. Onu da çok gördük. Ama murtetler kadar azgın değiller. Dolayısıyla o murtetleri, yani o beldelerde yerleştirme yani yerleştirmeleri o çok büyük etkili bir hamle sana karşı. İşte onun yanında bahsettiği burada bu. Ha bu tağutlar da tabii ne ediyorlar? Yani şimdi başlık da dahilinde bu tağutlar elbette ne ediyorlar? Allah'ın şeriatını altı kılıyorlar. İşte mesela Osmanlı yıkılışından sonra yaptıkları gibi. Ve hala bugüne kadar devam ediyor. Yani bir tane suçlu lazım. Suçlu kim? Gerici, irticacı, şeriat. Yani bak Avrupa ne hale gelmiş yani. Avrupa o zaman... Yani sanayi devrimleri geçmiş. Birinci, ikinci sanayi, sanayi devrimi olmuş. Artık yani şey, buhar makineleri vesaire geçmiş. Adamlar kütüphane, kitap basıyor. Vesaire vesaire. Demir yolları, arabam, otomotif sanayi ilerlemiş gitmiş. Yani biz biz neredeyiz? Biz daha hala bizim ülkemizde 4-5 tane araba var. Yani o zamanlar. Demir yani oto, tren yolları vesaire. Yani Osmanlı bu manada güçlü değildi. Ha, yani bir İngiltere kadar, bir Almanya kadar güçlü değildi halbuki Osmanlı aslında yani güç itibariyle o ülkelerin çok önünde de Ama işte sanayi devrimi Avrupa'da gerçekleşti. Ama mesele sanayi devrimi, aslen sanayi devrimi diyorlar da hani sanayi devriminin asıl unsuru o sömürgecilik. Tam sanayi devrimi Gücünü oradan almıştır. Sömürgücülükten almıştır, yani o İmperyalizmden almıştır. Zulümden yani. Gidip insanların elinde zenginliklerini çalmak, gasp etmek, o zenginliklerin sahiplerini de yani o halkı da öldürmek, zulmetmek, köleleştirmek. Bu tamamıyla zulme bina eden bir şey bu. Sanayi devrimleri. Elma'yı suçlu yani yaptı. Dolayısıyla zaten idare zaten tağut ee, takip edilen zaten batı kültürü halkın içerisinde zaten ona karşı bir meyili zaten oluşturulmuş fikri olarak buna meyletmeyenler de yani buna teşvik edildi artı buna ee, şey etmeyen boyun eğmeyen de zorla boyun eğdirildi nasıl ki mesela işte Cumhuriyet döneminde şapka kanunu gibi. Yani sen şapka giyme mecburiyetindesin. İşte önce devlet memurları zorunluydu. Ondan sonra halka yaydılar. Sen şapka giyeceksin yani. İstesen de istemesen de. Giymezsen o zaman cezasını göreceksin. Hatta işte şalcı bacı vardır. Meşhur kadın. Asıyorlar bunu biliyorsunuz değil mi? Yani öyle bir yani öyle bir düşmanlık Tamam özellikle İslam'a karşı İslam şeriatına karşı Çünkü şeriat gelicilik demek yani o bütün o eskiden onlar Galip gelmiş bir kere yani İslam, kaç yüzyıl yüzyıldan beri yani hasretleri o özlemleri o şeriatı yok edebilmek hakim gelebilmek ve yani gelmiş ellerine geçmiş hakim olmuşlar bütün zulümlere mümkün olan her zulüm ile o şeriatın geri dönmemesi için her şey yaptılar. Ve hala yapıyorlar. Yani her şey yaptılar, hala yapıyorlar. İşte burada şimdi alt kısımda, 122. alt kısımda diyor ki bu felaket dinin elden gittiğinin en önemli görünümü göstergesidir. Yani İslam şeriatı tabi atıl kılınması, İslam şeriatının artık hakim olması, o ne demek? Yani sen ölmüşsün. Ümmet ölmüş. İslam ümmeti ölmüş. Yani aciz, zelil olmuş. Dolayısıyla İslam şeriatında ikam edemiyor. Bu senin neden yani bunun sebebi ne? Senin acizliğin. Veyahut ama işte acizliğinden ziyade yani bu burada anlatılmaya çalışılan yani ümmetin fasıt olması. Müslümanların eksenin bozulması dini. Ha şimdi diyor ki bu onulmaz bela. Yani bu iyileşmez. Onulmaz yani iyileşmez. Bela veya ötesi yok felaket Özetle şudur. Allah'ın indirdiğinin haricinde şeylerle hükmedilmesi ve onun hükümlerinin mürtet ve hain yöneticilerimiz eliyle değiştirilmesi. Aynı şekilde bu yöneticilerin onların kafir efendileri olan Yahudileri, Hristiyanları dost edinmesi ve onlara bağlılık göstermesi. Yani felaketin özeti budur diyor. Allah'ın aziz hacının hükümlerine hükmedilmemesi. O hain, kalleş, mürtet tağutlar, yöneticiler tarafından değiştirilmeleri ve bunlar o asıl asıl yani bütün bu şerrin asıl kaynağı olan Yahudiler, Hristiyanları vesaire ve aslen yani iblisin taifesine dost olmaları. Yani onların hakimiyetini güçlendirmek, muhafaza etmek ve yani İslam beldelerinde eee güçlendirmek, oluşturmak için bütün zulümleri ve bütün e, kötülükleri işlemeleri. Ha bu bir bir sonra ikinci konu diyor. <gülüyor> Milleti İslam'ın üç mukaddesatın işgal edilmesi. Ha dinin yetirilmesi bu şeydi. Ha. Yani bu asıl e, başlık. Bugün İslam ümmetinin içine bulunduğu hal. Yani dini yitirmiş. Bunun bir sebebi ne? Bir ana sebebi ne? Çünkü İslam şeriatı atıl kılınmış. Bu uygulanmıyor. Değiştirilmiş. Onun yerine beşeri kanunlar hükmediliyor. Ve o mürted yöneticiler asıl düşmanın dostları olmuş. Dolayısıyla seni de her yani sebeple vesileyle seni tekrar İslam şeriatına hakim kılmak için ee, adımlarından, amellerinden alıkoymaya, engellemeye çalışıyorlar. İkinci sebep diyor, milletin yani dinin getirilmesine, ikinci sebep millete İslam'ın üç mukaddesat işgal edilmesi. Yani şu anda İslam ümmetinin mukaddesi olan üç yeri hepsi işgal altında. Birincisi Mescid-i Haram, sonra Mescid-i ve üçüncüsü Mescid-i Aksa. Üçü de işgal altındadır. Şimdi diyor ki yani aslında şey olan görüş ve hatta bilinen insanlar arasında diyor ki, Hudus, 1967 yılında yani elden gitmiştir. Mekke, Medine'de 1991'de Yani 1991'de kuvvet savaşını bahan ederek Amerika ve NATO ile beraber e, Arap Yarım Ağadası'na giriyor ya Suud Devleti'nin şeysiyle e, teşvikiyle ve izniyle hatta o zaman işte daha önceki şeylerde geçmişti bu ee, Suud uleması bunun için fetva falan çıkarıyor. Ama şimdi diyor ki aslen diyor yani çok daha evvel elden çıkmıştı. Yani Kudüs'ün de düşmesi, Medine, Mekke Medine de yani düşmesi bundan çok daha önce vaki oldu. Ve her zaman böyleden yani. Yani tarihi şeyler yani bu mesela şimdi, evet 1967'de İsrail Devleti daha önce kuruldu. 47'de kuruldu ama 65, 67'de yani şey Filistin'in büyük yani bugünkü olduğu hal üzere bir şey meydana geldi. Dolayısıyla 67 tarihi veriyorlar ama elbette 67 değil de ondan çok daha önce hatta ne zaman aslen Filistin'in düşmesi 1917 olarak tarih verebiliriz. Bu Balfour şeysi var. İngiltere Dişişleri Bakanı o zaman. Belfort Yahudilere Filistin'e yerleştirilmek üzere Kudüs'ü onlara vermek üzere anlaşma yapıyorlar yani şu 1917 yani birinci dünya savaşı birinci dünya harbi e, henüz bitmemiş 1919'da son buluyor ve Osmanlı henüz Avrupa'da bir Yahudi sorunu yok hani o ikinci dünya harbinde Yahudiler Hitler sözde yani Yahudiler onun zulmünden kaçtı ya bütün aleme hani Osmanlı henüz böyle bir sorun da yok ama o zaman 1917'de bu Balfour Declaration diye bir metin o zaman Yahudilere Kudüs'ü vaat ediyorlar. Yani Kudüs'ü Yahudileri vermek üzere yardım yardım üzere vaat ediyorlar. Ve ilginçtir bu konuda da en etkili olan Rothschild ailesi. Ha, Rothschild ailesi. Bunlar inşallah gelecek şeylerde de size e, biraz daha ayrıntılı anlatmaya çalışacağım Rothschild ailesi sadece şey olarak yani Rothschild ailesi e, iblisin istişare heyetinde oturan büyük yani taraflardan birisi Rothschild ailesi eskiden beri yani ta bugüne kadar <gülüyor> ha şimdi diyor ki burada aşağıdan asren diyor yine Kudüs'ün şu dört ana aşamada elden gitmiştir diyor 36 47 67 2002 Sonra bunun kısa yani çok basit bir şekilde tarihçesine giriyor. Diyor ki Britanya İmparatorluğu 16. yüzyılın başlarından itibaren ve bunu müteakip 3 asır içinde İslam alemi birçok bölgesini işgal etmiştir. Yani 16. asrı başlayarak Britanya, tabi biz İngiltere diyoruz ama o aslında ne yani Britanya Krallığı. O Britanya Krallığı, İmparatorluğu yani ne diyor? 16. asırdan itibaren işte İslam aleminin dediğim gibi Hindistan tarafları işte Afrika kıtasını falan şey etmeye başlıyor. İşgal etmeye başlıyor. Ve e, bu şeyleri uğraşı içerisinde Hicaz bölgesine de göz dikiyor. Hicaz bölgesine. Tabii daha çok daha sonra. Hicaz bölgesine diyor ki 19. yüzyılın başlarından itibaren, 19. yüzyılın başlarından itibaren yani yani 1800 1880 Allah'ım 1888 lerde mi ne Allah alem bu ikinci Suut devleti e, düşüyor yıkılıyor. Yani o şeyleri alıp yani 1900 yani 19. asrın ilkleri veya 18. asrın yani son senelerinden itibaren e, İngiltere bu şey üzerinde Hicaz bölgesi üzerinde programlarını işletmeye başlıyor yani. Ve bunun içinde kimi seçiyor? 3. Suudi Arabistan devletin kurucusu olan Abdullah el er Suud. Üçüncü devlet Bu yani Suudi Arabistan bugün yani Suudi Arabistan diyoruz Memleketü'l-Arabiyyatü'l-Suudi'ye diyoruz ya o Memleketü'l-Arabiyyatü'l-Suudi'ye bu üçüncü devlettir. Ta ondan önce de iki devlet vardı. Birinci devlet İmam Muhammed bin i kurduğu devlettir. Birinci yani devlet, İslam devleti Necid yani bölgesinde. O ne zaman 1700 ee, 40'larda filan bir şey yani miladi 1818'de mi ne şey diyor yani ilk İslam yani ilk İslam'da bu yani Türklerin e, doğru bilmedikleri şeylerden mesela Türklerin çoğu zanneder ki yani şey İmam Muhammed Abdülvahab'ın rahimullah'ın Osmanlı'ya karşı savaşı olmuştur Olmamıştır. Yani o İmam Muhammed Abdülvahab rahimullah döneminde ta ki işte bu 1233 yani Hicri miladi alan 1818 ee, birinci devleti yıkmak üzere Mısır'dan Osmanlı ordusu geliyor. O zamana kadar birinci İslam devletinin hiçbir sureti Osmanlıyla bir teması olmamıştır. Yani İmam Muhammed Efendimizin rahimullah'ın hiçbir sureti Osmanlıyla teması yoktur. Ama işte bu e, Mekke-Medine'yi alınca Necid İslam devleti Osmanlı Mısır ordusunu gönderiyor bu İbrahim Paşa. Ve onlar ilk devleti yani yıkıyorlar. Sonra onun akabinde bir iki üç sene dört sene sonra ikinci devleti kuruyorlar. İkinci devletin de merkezi Riyad oluyor. Riyad şehri. O da bir baya bir gidiyor yani. Ta ki işte bu 1880'lere kadar Allah'ın ne. O zaman yine bir şey yani ikinci devlet de son buluyor. Sonra da aslen hani bu Lawrence diye bir şahsiyet var ya duymuşsunuzdur. Lawrence hiç duydunuz mu? Lawrence, İngiliz ajanı, Arapları şey eden ve özellikle yani Osmanlı'ya karşı harekete geçen, yani Osmanlı'ya muhalif, Osmanlı'ya karşı savaşan bu Suud'lar bu üçüncü devleti kuranlardır. İşte bu Abdulaziz ve bugünkü Suud devleti o devlet işte yani bu bugünkü Suud devlet o üçüncü devletin halefleri. <gülüyor> üçüncü devletin halefleri. Bu üçüncü devleti kuran İngiltere'dir. Yani şu andaki hali hazırda olan yani Suudi Arabistan devleti bu İngiltere'nin kurduğu bir devlet. İngiltere'nin kurduğu bir devlet. Tabi İngiltere kuruyor ama o zaman, o zaman şeyler yani bu yani küresel akıl İngiltere'yi seçmişti. Bir, her şey İngiltere üzerinden yürüyordu. Yani o an o e, İslam'a karşı, hakka karşı savaştı. ana, ana, ana, ana lokomotif şeydi İngiltere'ydi. Sonra 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o değişti. Amerika'ya artık devrettiler. Sonra Amerika yani bütün işleri çekti ama o zaman İngiltere'ydi. Zaten onun içinde Suudi Arabistan mesela ilk dönemlerde İngiltere'ye çalışırdı. Ondan sonra 2. Düncel savaşı, Savaşı'ndan sonra Amerika'ya çalış, çalışmaya başladı. Şu anda da zaten yani ipler hepsi zahir oldu artık. Ha. Yani Amerika'nın elinde olduğu şu anda zahir oldu. Ha şimdi diyor ki bak burada Britanya Sömürge Bakanlığı diyor. Abdülaziz el Suud'la 1898'de işte. Evet. Yılında bir görüşme yapmıştır. O zaman görüşüyorlar. Sonra askeri yardım ile İngiliz altınları takdim etmiştir. Yani demden dediğim gibi ortalığı karıştır sonra var olan bütün güç kaynakları eşitle tamam. Ondan sonra o güç kaynaklarının içerisinden sana uşaklıkta en ileriye gidecek en sadık olacak olan onu seçiyorlar. Ondan sonra onu da mal, mülk askeri destek, siyasi destek ne varsa hepsini veriyorlar. Onu güçlendirmeye, şu anda mesela bizim sahada yapmaya çalıştıkları gibi. Yani, yani bunları anlayın. Şu anda sahada da aynı bu siyaset devam ediyor. Siyah, sahada aslen netmek etmek istiyorlar? Var olan bütün güç kaynaklarını eşitlemek. Eğer onu başarabilirlerse o zaman ne edecekler? Kendi maslahatlarını en iyi koruyabilecek, kendilerine en iyi uçaklık yapacak olan tayfeyi seçecekler. Ondan sonra on, o taifeyi de hem madden hem askeri hem de siyasi olarak destekleyip bölgede hükümet yapacaklar. Devlet yapacaklar. Tamam Böylece onların vesilesiyle bölgeye hakim olacaklar. Hem bölgenin insan kaynakları onların olacak. Hem bölgenin işte maddi kaynakları onların olacak. Hem bölgedeki bütün yani artık ne gerekiyorsa hep onların istediklerini göre yürüyecek. Projenin yürümemesinin sebebi şu anda bizim bölgede onların istedikleri güç kaynağının ellerinde olmaması. <gülüyor> Mesela o yani şu anda şey diyor. Dolayısıyla yani hani heyet, heyet Tahrir-ı tahrir bu bölgede onları güçlendirmek istemiyor. Ama diğer şeylerle güç kaynakları eşitleyemiyorlar da. Hani sürekli bir şeyler karıştırmaya çalışıyorlar işte birilerini destekliyorlar, savaş etsinler, savaşsınlar vesaire diye o? Başarılı olamıyorlar bir türlü. Yani onun için bu işler Suriye'de bu kadar gecikiyor, <gülüyor> erteleniyor. Ha şimdi o zaman bu Abdülaziz El-Su'd, yani bu üçüncü devleti kuran bu şahıs, tabii bu Muhammed bin i Suud Rahimullah'ın nesebinden gelen birisi. Yani Muhammed bin i Suud Rahimullah zamanında İmam Muhammed Abdülhahab'a destek vermiş olan, ilk yani ilk devletin e, imamı, emirin. O tabi ne diyor? Buna biraz da yani dini bir kısve veriyor. İşte burada bahsetti. İmanümen Ta'Allah fırkası, grubu bunlar mücahitti yani. Allah'ın dini için, şeriat için savaşan bir taifeydi. Bu taifeyi de katıyor işin içine. Yani iş bir şey, bir renk alıyor. Yani bir dini bir mücadele, mücadele rengini alıyor. Sonra işte diyor ki bu 1900, 1902'de, 1902'de yılından sonra yaptığı birkaç hamle sonrasında önce Riyad'ı Akabin Necdi kendi idaresi altına alıyor. Sonra da Yemen-Necdan bölgelerini yani 1932'de sonra 1932'de artık Britanya İngiltere'nin resmi olarak El Memleketü'l Suudiye Suudiye'yi ilan ediyor. Ve başına da işte bu Abdulaziz devletin kurucusu. Bugünkü devletin yani şeysi bu imamoya ilk tam ilk nüvesi. Böylece yani bugün e, halihazırda var olan Suudi Arabistan devleti yani doğmuş oluyor ha. Yani temelden beri zaten bu yeni bir şey değil. Yani temelden beri şu anda var olan Suudi Arabistan devleti Amerika'nın İngiltere'nin elinde olan uşaklık yapan bir devlet yani eskiden beri. Ha bu burada diyor işte şeyin e, bu İkhwan İkhwanü Mantah Allah e, grubu bu mucayeler bunları da 1929'da Sabi ile çatışmasında İngilizlerin yardımıyla uçak vesaire yardımlarıyla bunları da hepsini öldürüyorlar kalleşlik yani kalleşler abi. kalleşler hain yani murtetler elbette hain kalleş böylece o bölgeye de hakim oluyorlar. Hicaz bölgesine hakim oluyorlar. Ondan sonra artık ee, ya, pek hele yani Hicaz bölgesinin nasıl bir ehemmiyeti var diyeceksin. Bütün her emniyet orada yani. Çünkü İslam alemin merkezi. Kabe orada. Ha, meşr Haram orada. meşr Nebevi orada. Yani senin mukaddesatın ikisi orada. Dolayısıyla elbette merkezi bir konum yani ve bütün İslam alemine yön verebileceği bir konu Nasıl nitelikimde öyle olduğu ve hala öyle. Ha şu anda o bozuluyor çünkü artık yani bu bu bu küresel aklın başka projeleri var ama Suudi Arabistan dediğin zaman yani bu dini bir otoriteydi. Çok uzun zamanla dini bir otorite. Oradan ne deniliyorsa ona İslam alemi tabi oluyordu. Hatta mesela şeyde hala öyle. Ha yani ee, Ramazan ayının girişinde yine bütün ümmet nereye bakıyor. Suudi Arabistan'a bakıyor yani. Suudi Arabistan ilan ediyorsa açıyorlar, ilan etmiyorsa bir gün ekliyorlar mesela. Tahali yani o o merkezi konumu var. Ha bunun şimdi şeysin kendisini nerede gösteriyor? Bak yani bir, hani şeyh Muhammed dediğim demek istediği burada bu. Yani zaten 1932'de İngilizlerin İngilizlerin o şeysiyle, çabasıyla ve oyunlarıyla Hicaz'ı ele geçirdiler. Nasıl ele geçirdiler? Bizzat kendileri oraya işgal etmediler. Nasıl ele geçirdiler? Yani kendilerini uşaklık yapanları orada hakim kılarak. Orada devleti kurdular. O devlet vesilesiyle de bölge hakim oldular. Yani o bölge bir kere onların eline geçti. Tam bu bir. Sonra diyor işte burada aşağıda. Ben özet kısa gidiyorum. 1945'te ikinci Dünya Savaşı'nın sonunda İngilizlerin yerine Amerika geçti. Dolayısıyla birinci ikinci Dünya Savaşı'nın akabinde Suudi Arabistan'ın yani hakimiyeti Amerikanların eline geçti. Tamam Amerika. Hatta diyor ki bu burada ikinci Dünya Savaşı sonrasında Amerikan Başkanı Roosevelt ile Kral Abdülaziz bir görüşmesi oldu. Ve o görüşmesinde de İngilizlerin verdikleri sözü onlar da verdiler. Dediler ki yani Suudi Arabistan'da tahtsizin. Yani Tahtsize ait. Dolayısıyla ne diyor? Bak hala şimdi böyle. Hala yani Suudi Arabistan'da Kral oluyor. Yani Aslen Kral babadan oğula geçiyor. Ha şimdi pek ele evet. Mekke, Mekke Medine <gülüyor> bu şekilde Amerikanların eline geçtiği yani İngilizlerin sonra Amerikanların ve hatta da daha doğrusu yani bu şeytani aklın eline geçti Fakirle Kudüs, Kudüs de diyor ki 1936'da 125'teyiz. 1936 yılında Şeyh el qasam, Filistin toprakları üzerinde Yahudi yerleşimciliği aleyhine başlattığı büyük direniş yaşanmıştır. Yani 36'da o direniş başlıyor. Çünkü 17'de dediğim gündeminden bu Belfour Deklarasyonu burada da getirmiş. Bak İngiltere'nin 1917'deki başbakanları, başbakan, başbakan değil dışişleri bakan. 1917'de bu Belfour Deklarasyonu imzalanıyor. Ve o o o deklarasyonda Yahudilerin Kudüs'e yerleştirilmesi anlaşışı yani üzerinde anlaşma yapıyorlar. Ve dediğim gibi onun da en büyük şeysi e, etkisi Rothschild o zaman. Bu Lord Walter Lord Rothschild. Ha şimdi bak 36'da Kassam, İzzettin el Kassam şey edince bu Yahudilerin Filistin'e gelme o şeyleri ha, çabalarının karşısına kıyama başlayınca İngilizler bu direnişi bastırmaya güçler yetmemiş. Ne diyorlar? Kimi devreye sokuyorlar? Kral Abdülaziz'i. Onun için orayı çünkü aldılar. Çünkü Suudi Arabistan, Hicaz bölgesi, İslam aleminin merkezi. Yani bu, onun merkezi bir konu vardı. onu hemen devreye sokuyorlar. O da ne diyor? O da oğlu ve Dişişleri Bakanı olan Faysal'ı oraya gönderiyor. Orada birkaç görüşme yapıyor ve o direniş o zaman yani İzzet'in, Ashab'ın başlattığı direniş duruyor. Bitiyor yani. Dolayısıyla Filistin'in düşmesine şeyh 1936 tarihini veriyor. Yani orada Filistin düşmüştür diyor. Yahudilerin eline geçmiştir. Çünkü orada direnişi kırıyor. Kim kırıyor? İngiltere, Amerika vesaire gelip kırmıyor yani. İsmi senin isminden olan, dili senin dilinden olan, kültürü senin kültüründen olan, dini sözdesinin dininden olan adamlar. Onlar aslen büyük düşmanlar ha yani büyük düşmanlar yani sana büyük zararı veren onlar çünkü uşaklığı yapan onlar ha. Onlar talimatı alıyorlar ondan sonra talimata göre e, büyük patronlarının gayelerinin gayelerini, hedeflerini gerçekleştiriyorlar. İşte diyor ki böylece diyor iş durdurulmuş ve akabinde de bastırılmıştır. Bu da Kudüs'ün elden çıkışının ilk adımları olmuştur. Sonra da tabii ki program program devam ediyor. 1947'de Filistin topraklarının büyük bölümü üzerine İsrail Devleti kuruldu. 1947 ne zaman? yani 2. Dünya Harbi'nden Cihan Harbi'nden 2 sene sonra bitmesine yani 1945 1. 2. Dünya Savaşı son buldu. 47'de Yahudileri onları yerleştiriyorlar oraya. Nazi'leri de Yine peydaklayan aynı akıl. Tamam, Natsileri de peydaklayan aynı akıl. Hatta Nazi'leri kuran, Nazileri bu, Hitler'i, yani Taifiz'i kuran teşkilat, bu Tula teşkilatıydı olan doğru hatırlıyorsam, İstanbul'da bunu kararlaştırıyorlar. İstanbul'da. El yani ilk 1947'de, tam 1947'de İsrail Devleti kuruyorlar. Sonra da tabi ne? 1967'de Doğu Kudüs işgal etmiş ediyor. Sonra meşhur Aksa, Kudüs, Sakra da bu bölgenin içinde yani. Bugünkü vaziyet 1967'de hasıl oluyor. Sonra iş devam ediyor. 1991'de kuvvet e, Saddam'ın kuvveti işgal etmesi, akabinde işte Amerika ve NATO'nun şey gelmesi ve Suudi Arabistan'a askeri üsler kurması. O zaman işte daha önce Madrid Barış Konferansı oluyor. O Barış Madrid o Madrid Barış Konferansı'nda da yani şeyin Sude Yahudilerle Filistin arasında yani diyalog, işte uyumluluk vesaire onun adımları atılıyor. Ve böylece ne oldu diyor ki o yıllar boyunca ve 90, 1997 sonraları ve 1991 yılı başlarında başında Amerika ve İngiltere olmak üzere uluslararası NATO güçleri kuvveti kurtarmak bahanesiyle topları, tüfekleri vesaire Arap Yarımadası'na girdiler. Milyon asker sevk ettiler oraya. Amaç bellidir diyor. Orta Doğu'dan yeni bir haçlı işgal. Amaç o. Yeni bir haçlı bir işgal. İşte bunun içinde ne ettiler? İlk kim? O nereden başladılar? Çünkü sen şimdi mesela virüs nasıl çalışıyor? Virüs yani akıllı çok mesela etkili virüsler var. Mesela bu Ebola virüsü gibi. Yani seni ölüme götüren virüsler. Bunlar nasıl çalışıyor? Mesela Ebola virüsü nasıl çalışıyor? Sana bedene girdiği zaman önce yani hemen beyine yöneliyor. Beyine oturuyor. Beyinden senin bedensel yani faaliyetlerini ya fonksiyonlarını atılık kılıyor. Sen artık müdafaa edemiyorsun kendini. Dolayısıyla yani sen artık e, hareketsiz bir beden olarak seni içten bitiriyor. Ya bunun aynı taktik yani önce Mekke, Medine, Kudüs oraları işgal ettiler, zapt ettiler yani. Ondan sonra da yavaş yavaş İslam alemini bitirdiler. Tabi. Onlar yani bu konuda çok çaba sarf ediyorlar ama elhamdülillah hiçbir zaman neticeye de varamıyorlar. Onlar da var. yani hiçbir zaman neticeye de ulaşamıyorlar çünkü Allah azze ve zafere bize vaat etti onlara değil. 3 dinin yetirilmesinin 3. üçüncü, üçüncü e, sebebi tevhid akidesinin Müslümanların çoğunluğu arasında fesadı uğraması ve bidatın yığılıp sünnetin kaybolması. Ha. Yani bugün diyor günümüzde İslam dinine mensup bir milyar küsur kişinin ahvaline bakan bir kimse onların çoğunluğunun dinin sadece şeklinde belki de sadece ismine sahip olduğunu bunlar arasında İslam'ın şiarlarına bağlı kalan mütedeyyinlerin ise azınlık konumunda olduklarını aynı şekilde aralarında farklı bozuk inançlar yayıldığını bu ümmetin selefinin ve ilk neslin üzerinde olduğu sahih itikada sahip insanın pek az kimse olduğunu görür. Evet, yani İslam ümmeti şu anda Müslüman diye ad edilen insanlar, alam şu anda kaç sayılıyor bilmiyorum. 1 milyar 600 milyon mu öyle sayılıyor alam? Bir yani 2 milyara yakın bir rakam. Ama bu kadar kalabalık olmasına rağmen ümmet yine de şeriat hiçbir yerde hakim değil. Burası dahil. Hiçbir yerde yani dünyanın hiçbir yerinde şeriat hakim değil. Allah'ın hükümleri hakim değil yani. Ve her yerde Müslümanlara zulmediliyor. Her yerde Müslümanlar katlediliyor, öldürülüyor. Her yerde Müslümanlar var olan iktidarlar tarafından istedikleri gibi hapsediliyorlar, esir ediliyorlar. Her yerde yani. istisnasız. Acayip yani. yani elbette bunun sebebi ne çok yani. Evet, rakamsal olarak bir milyar 700 milyar Müslüman var ama İsimde Müslüman. Yani nispeti İslam ama hiçbir sureti İslam'ın hakikati kendilerinde oluşmamış. Ha, oluşmuş olanlar da onlar bir azınlık. Ama o azınlık da yani bidatlara dalmış, hurafalara dalmış. O azınlığın böyle olmayanların yani bu böyle olmamış olanlar da yine farklı bazı yani hastalıklara kapılmış. Yani sahih itikada sahip olanlar ve sahih itikad içerisinde o sahih itikada sahip olanların içerisinde de o sahih itikadını yani amele döken onlar da yine bir azınlık olmuş. Bu amele dökenlerin içerisinde de münkeri engellemek için ayağa kalkmış, mücadele eden savaşanların yine bir azınlık. Yani en son azınlık onlar. Şimdi diğer diyor ki Müslümanlar arasında bu akidenin silikleşmesi daha Hicri ikinci yüzyıllar itibarın ufaktan ufağa başlamamış. Yani elbette bu bizim asrımıza mahsus bir şey değil. Bu ilk yani asıllarda biratlar ortaya çıktı ve dediğim gibi yani özellikle bunun temel sebebi zamanında yani Ali adlı dönemindeki ihtilaf itinler. Sonra diyor ki günümüz itibarıyla alimlerin ve onların talebelerinin aynı şekilde İslami uyanış okullarının öncüleri olduğu belirtilen kimsenin ahvaline bakan bir kimse ilk İslam neslinin üzerinde olduğu akideye davet edilenlerin, edenlerin şurada burada sayılı bazı garipler olduğunu görür. Yani bunlar az. Yani o selefi menheci üzere olan, tam selefin menheci üzere olan alimler ve ilim talebeleri diyor bunların sayısı az. Çoğunluk tamam, beramlar, saray mollaları, bidatları yayan, işte iyi, halkın itikadını bozan ve tabi her şeyden yani bu yani önemli olan ne? Bunu devlet gücüyle yapacak olan idareleri destekleyen, meşrulaştıran, onların önünü açan, halkı onlara yani itaatkâr kılan vesaire bunların diyor çoğunluklu diyor. Ne göreceksin? Bunların çoğunluğu nedir? İrca mu yani irca akidesine sahiptirler. Ha bu irca akidesi hakikaten İslam ümmetine yani isabet etmiş en beter bela. Musallat olmuş olan en beter bela yani irca akidesi. Çünkü işte mesela şu anda ...layıkliği de mümkün kılan irca akidesi. Yani bir Müslümanın layık... ...şu anda layık olan Müslümanlara çok. Layıklık yani... ...İslam ve İslam ulemasında... ...bu iki tane alim bunda ihtilaf etmezse... ...etmez yani. Layıklık küfürdür. Ve kim layık... ...layık olduğunu kabul ederse... ...ikrar ederse kafirdir. İhtilafsız. İhtilafsız. İhtilafsız. Mesela Şeyh Vak-Katade diyor ya... ...normalde Şeyh vak kendi usulüne göre... Erdoğan'ı tekfir etmez... Aslında kendi usulüne göre Erdoğan'ı tekfir etmez. Ama ne diyor? Ben onu tekfir ediyorum. Çünkü o diyor ben laikim. Şimdi <gülüyor> yani ben laikim diyor. Nasıl yani? Tekfir etmem lazım. Tamam yani laiklik laiklik en hafif haliyle bu Anglo-Saxon dedikleri o yumuşak laiklik John Locke'nin felsefesine dayan laiklikte mesele ne? Yani din ve devlet ayrılmış. Devlet hiçbir dine karışmaz. Yani bütün dinler aynı. Yani bütün dinler aynı. Ee, seviyelerini diyen devlet tarafsız. tam tarafsız bir devlet. Yani sen Hristiyansın Hristiyanlığını yaşa. Sen Yahudisin Yahudinini yaşa. Sen Müslüman'sın Müslümanlığını yaşa. Sen ateist'sin ateistliğini yaşa. Sen şeycisin sen şeytancı Satanist'sin satanizmini yaşa. Yani kanunlara ha, kanunlara muhalif düşmediği sürece hiçbir dine müdahale etmez. Laiklik. O zaman İslam ile ikinci bir dini eşit, müsavi kılman İslamın yanında ikinci bir dinin varlığını kabul etmen, ikrar etmen, hatta onu muhafaza etmen. hatta ona imkanlar sağlaman, yani buna kim cevaz vermiş? Kim bunun küfür olmadığını söylemiş Allah için yani, ihtilafsız küfürdür, ihtilafsız. Ve o, o akide yani o laiklik ha, o ideolojisini, dedi işte demden dediğim gibi yani hatta bu laikliği, bu bu laikliğin İslam alemine girmesinin İlk yani ilk İslam ailene sokan ilmi bir surette ha ilmi bir surette bu Ezher Şeyhidir Ali Abdurrazzaq ve ondan önce Kemal ve taifesi yani onun hoca taifesi bu surette layikli İslam ailene sokan ilkler bunlar ve bunu kabul yani bunu kabul etmeyi sağlayan bugün mesela bir Müslümanların ekseri layikli kabul ediyor ya bilerek ya da bilmeden kimisi açık mesela AK Particiler açık diyorlar biz layıkız ama mesela bazıları da yani layık olduklarını bilmiyorlar ama layıklar ee, bunu yani onu kabullenmeyi sağlayan irca akides hayırca akides hayırca akidesi de çok basit irca akidesi ne nedir yani? çok basit ya, onu da of, bilmekte fayda var Irjan, arja filinden, ha arja master, Erca, irjan, arja ne demek yani Arapçaya yani ne ertelemek, imhal etmek yani mühlet vermek, mühlet vermek. O da nereden çıkıyor aslenini bu irjan, aslen nereden çıkıyor işte dediğim gibi zaman sahabe ihtilafa düşünce sahabe birbirine biliyorsunuz savaşıyor. O o savaşı. Savaşıyor ve İslam ümmeti farklı tepkiler veriyor. Bir kısmı mesela diyor ki yani bu fitnedir, biz bunun dışında duruyoruz. Bir kısmı diyor ki bu iki tarafta yani yoldan saptı, yani ikisi yoldan saptı. Dolayısıyla biz iki tarafa da yani iki taraftan da teberrih ediyoruz ve iki taraftan da yani itizal ediyoruz. Bu görüşü benimseyenler daha sonra işte bu görüşten hariciler ortaya çıkıyor. Bir kısım da diyor ki biz yani iki tarafı terk ederken cihada çıkarken yani bu özellikle bunlar cihada çıkmış olanlar böyle mesela işte hat bölgelerine gitmişler ve ribat bölgelerine gitmişler orada yani seferlerden dönüyorlar bakıyor seferi çıkmadan evvel sahabe arasında bir ihtilaf yok. Yani bir tarafta Ali radı'lı bir tarafta Muavve radı'lı iki tarafta bir ihtilaf yok. Sonra döndüklerinde aile sonucu bakıyorlar ki birbirine düşmüşler, savaş var. Onlar diyorlar ki biz yani iki tarafı da yani tazim ederiz, iki tarafı da methederiz. Bizim için iki tarafı arasında fark yok. Biz bundan halini Allah'a erteliyoruz. Ha bir de dördüncü bir taife var. Bunlar diyorlar ki yani bu iki tarafın işlediği günahtır, masiyettir iki tarafın yaptığı kebair'dendir. Lakin dinimizde sahabe yani övülmüştür. Fazileti sabittir. Dolayısıyla biz sahabeyi hakkında kötü konuşmayız. Onlardan teberri etmeyiz. Lakin işledikleri masiyettir. İşte Murce fırkasının türediği daha sonra ortaya çıkan yani ortaya çıkan Murce fırkası bu görüşten geliyor. Tamam bu görüşten geliyor. Yani biz o iki tarafın yani Ali ve Muavir iki taraf da günahtadır. Aiştiler tabi tabi yoğunlaşıyor, koyulaşıyor, sefin vakası düşüyor ve ihtilaflar daha da derinleşiyor. Hatta artık tekfirleşmeler vesaire geliyor ya haricinde iki taraf da tekfir ediyor vesaire. O zaman yani İslam alemi ciddi manada itikadi şey içerisinde. Yani bu bunlar tartışılıyor. Günahkar Müslüman. O günahkar Müslüman <gülüyor> kavramı o zaman ortaya çıkıyor. Fasık yani milletten, İslam'da Müslüman ama günah işliyor. Bu nasıl mümkün? İşte orada o itikadi, ihtilaflar orada düşüyor. Kimisi tekfiri diyor, kimisi e, ne diyor? Ameli imandan ihraç ediyor. Diyorlar ki ne işlerse de ne işlerse işlesin onun imanına zarar vermez Tasdik ettiği sürece. Yani o irca'nın, murcenin görüşü. İki taraf yani birbirine kötülüğünce işte bu o demden bahsettiğim irca'nın yani geliştiği o görüşe görüş sahibi olanlar diyorlar ki bu sefer, yani biz onlar için, çünkü hariciler onları tekfir ediyor. Ha? Diyorlar ki biz onları tekfir etmeyiz. Lakin onların masiyetleri yani bu Celimeleri o kadar büyük ki biz onlar için iman ispat etmeyiz. Dolayısıyla ilk murciye ne diyorlar biliyor musunuz? Murciyetul Havariç diyorlar. Yani i̇lk murciye, Murciyetul Havariç ismi verilir. Çünkü imanı da ispat etmiyor. Tavakuf ediyorlar yani sahabe hakkında. Ha bunların da şeysi, bunların devamında işte bu murcet-ül fukaha kesmi çıkıyor. <gülüyor> Kufede fakihlerden çıkan bir görüş yani. El-Muhim e, irca yani ameli imandan ihraç eden. iman tasdikten ibarettir. Amel hiçbir surette yani etkisi yoktur. Ne imanı artırır yani ne ne imanın yani ne imanı var eder ne de iman yok olmasına sebep olur. Herkesin imanı aynıdır, eşittir. Bir insanın kalbinde hem iman hem küfür aynı anda bulunamaz. Yani beraber olmaz gibi böyle görüşleri ortaya atan işte bu Murcat-ı kesmi Bunların da arasında en meşhur bu Hamad bin Ebu Süleyman'dır. Hamad bin Ebu Süleyman o da Ebu Hanife Numan bin Sabit şeysi, hocasıdır. He. Zaten Ebu Hanife'nin erja' gölü şin kabulü mesile ciddi manada yayınıyor. Evet el-muhim yani bu şeyin yani şeriatın atıl kılınmasına onun yerine layikliğine getirilmesine e, ve Müslümanlar indinden akidenin bozulmasına vesaire en büyük etki şüphesiz erja' akidesi. Onun için burada diyor ki insanların avamı havası arasında akidenin fesada uğramasının en büyük yönlerinden birisi budur. Yani ircu akidesine en büyük fesadı yakmış olan. Sonra diyor, yani bu yönetim kesiminde özellikle ve ulema kesiminde ha diğer taraftan zaten halkların içerisinde artık çeşit çeyiz, bidatlar, işte ölülere, kabeler, türbelere yani ibadet, bağlanmalar ve vs. bu manada da e, bir kesimde böyle bir sapkınlık içerisinde. Sıradan insanlara gelince diyor, avama gelince bunlar diyor, bunların çoğu Allah'ı unutmuş. Allah da onları kendilerine unutturmuş. İslam ümmetinin ekseri böyle yani. Allah'ı unutmuşlar. Hiçbir sorduğun zaman sen nesin? Ben Müslümanım. Ama kelime-i tevhidi dahi bir çoğu getiremiyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Muhammeden Resulullah. Diyenler çok. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en la Muhammeden Resulullah. <gülüyor> çok yani böyle diyenler. Yani daha henüz kelime şehadeti dahil bilmiyor. Kelime tevhidin manasını sorduğun zaman kelime tevhidin manası nedir bilmiyor. Hatta Allahu Ekber'in yani manasını bilmeyenler var. Ama sorduğun zaman Müslüman hatta İslam'ı senden daha iyi biliyor. Yani seninle İslam'ı tartışır. Ama İslam'dan da hiçbir haberi yoktur. Asr'ın tanrısı ise Amerika ve Batı onların kültür ve düşünceleri olmuştur. İşin gerçeği bu yani. Asr'ın yani tanrısı dediği burada ilah edinilmiş olan Amerika ve Amerika'nın pompaladığı, terkin ettiği fikirler, düşünceler. Bunda en büyük ne? burada bir televizyon yani medya medya özellikle ve özellikle medyanın en baş basamağında Hollywood. Hollywood. Hollywood ne demek biliyor musunuz şeyde? Yani aslen Hollywood İngilizce'de. Holy yani şey demek. Ee, mukaddes Holy. Wood da ağaç. Yani mukaddes ağaç. Mukaddes ağaç da ne yani aslında neyi kastediliyor? O büyücülerin elinde, elinde o sihir değnekleri dayanak, var ya o işte Hollywood o. Yani o o sanayi o, film sanayisini Amerika'da Hollywood demelerinin sebebi elbette yani öylesine değil abi. büyü yani yaptıkları büyü. Hakikaten yaptıkları büyü yani bu sadece büyünün bir çeşidi abi, büyünün bir çeşidi. Yani. Yoksa hakiki manada büyü yapıyorlar. Yoksa yani o şeyler yani tabi o bilimsel yani e, isimlerle adedilmesi onu büyü olmaktan çıkarmıyor. Ha elbette büyünün bilimsel yönü de var yani netice gerçek var yani. Var olan her şeyin bilimsel bir açıklaması olur. O mesela e, ne diyorlar? Subliminal mesajlar diyorlar ya mesela. Subliminal dediğin için şimdi büyü olmaktan mı çıktı? Veya da 24. kare dediğin için büyüden mi çıktı? İşte büyü yani seni kandırıyor, seni sihirliyor yani ya. Seni sihirliyor, seni büyülüyor. Sen farkında olmayan olmadan bir şey yapıyorsun. O, o subliminal mesajlar adam otururken televizyon izliyor televizyon izlerken canından şey geçiyor kola içmek geliyor gidiyor kola içiyor halbuki öyle bir şey yok aslında yani ama orada reklamda izlediği reklamın içerisinde o yirmi kare dedikleri şeylerde onun bilinç altına mesaj gönderiyorlar şimdi bir kola iç Olur? onu kendisi fark edemiyor yani bilinç altında algılıyor Zannediyor hani şeytanın vesvesesi nedir? İşte bu şeytanın vesvesesi yani sen onu fark edemiyorsun. Senin bilinç altına hitap ediyor. Sen sen hatta onu kendi düşünce olarak algılayamıyor. Hani algılay, algıladığın durumlar oluyor. <gülüyor> evet. Sonra yani bu en büyük silahlar ha medya, Ve özellikle şu zamanda internet en büyük silahları ilim talibize denilenler diyor şimdi şeyden bahsediyor bu e, İslam ümmetinde yani akidenin fesada uğramış olması ilim talibize denilenler diyor bunların çoğunluğu diyor ahbar ve ruhban bunların tapılma hastalığına yayılmış bunların arasında yani bunlar hocaların yolundan gidiyor hocaların ne diyorsa o o yoldan gidiyorlar. İslam davetçilerini, İslamı hareketlerde faaliyet gösterenleri gelince diyor onlar da diyor kendi hizipleri, kendi öndenleri onu sadece doğru biliyorlar. Dolayısıyla o yolda gidiyorlar. Yani böyle bir taassuba düşülmüş. Ee, sonra sonra 130'da değil mi ki ortalığı bidatlar kaplamış pek çok sünnet, ümmet içinde sayıları pek az olan mütedeyinler arasında bile kaybolup gitmiştir. Yani evet, mütedeyinler dahi yani sünnete artık itibar etmiyor. Onun yanına gelmiş? Ümmetin geri kalan büyük çoğunluğuna gelince onlar ne sünnetler ne de bidatlerle bir işi vardır. Zira onların çoğunluğu erkeği dişisiyle artistler, şarkıcıları, rakkasları, sporcuları, ölüleri ve bunları kendilerine örnek alır olmuşlar. Öyle. Şu anda İslam ümmetine bak. İslam ümmeti içerisinde kaç kaç tane kişi kendisine bir alimi veyahut da bir komutanı bir yani önderi kendisine ölçü diniyor. Kimler ölçüler? Messi, işte Superman, Spiderman, Türkiye'de öyle artistler işte her şeyleri takip ediyorlar. Ya artist ne yapmış, ne konuşmuş, şarkıcı ha, şarkıcı yani başka bir şey değil, şarkıcı bu. Ne böyle bir hale düşmüşler. Moda evleri, sözüm ona sanatçılar ve dergi kapaklarını dolduran karakterler, küçük ve büyük ekranların yıldızları taklit ve itibâ merci haline gelmiştir. Yani ümmetin hali bu. O hiçbir değeri olmayan insanların peşine düşmüşler, onları ittiba ediyorlar. Evet işte bunların İslam milletiyle bağları isimden bazı adetlere dini menşeli bazı geleneklere bağlılıktan öteye geçmemektedir. İsterseniz bunlara bazı şekilsel ibadetleri ve dini günleri de ekleyebilirsiniz. Yani Cuma'dan cumaya, bayramdan bayrama, mevlid kandilinden yani kandilden kandile, i̇şte ne bileyim o aşure gününde bir aşure pişirelim. Müslümanız yani. E Ramazan ayında da o domuz yememek lazım yani. En azından Ramazan'da yemeyelim yani domuz gibi içki içmeyelim. Ramazan ayında içki olmaz. Veyahut da biz Müslümanız yani. Gündüz vakti içki içmeyiz yani. Akşam vakti gider içeriz. Yani böyle böyle bir hale gelmiş ümmet. Ne kadar kaldı? Az bir şey kalmış. Bunu da bitirelim. Dört. Dördüncü sebebi günah ile isyanın yayılması ve ahlaksızlığın açığa vurulması. Evet. Bu bütün ümmete diyor neredeyse bütün İslam müntesi her yerde bunu görebilirsin. Yani artık yani günah işlemekten hayat edilmiyor yani günah işlemekten ha, haya edilmiyor yani yani o günahın ortaya çıkmasından da kimse hayal etmiyor bilakis yani bakıyorsun ve bunda en büyük vesile kardeşler en büyük vesile bu ecitten yani iblisin şu zamana kadar yani insanları saptırmak için ortaya attığı ortaya attı demiyor yani bulduğu ha, keşfettiği en etkili silahı bu internet. Sosyal medya. Yani bakıyorsun yani adamlar kendi evi içerisindeki rezaletlerini paylaşıyorlar. Yani YouTuber diye bir meslek çıktı ya şimdi. O meslek de oldu. Para kazanıyor oradan. Yani normal bir şey paylaştığı zaman kimse takip etmiyor. Yani ne kadar uçuk ne kadar pis, ne kadar rezil ne kadar alçak ne kadar yani ahlaksız şeyler paylaşırsa o kadar takip ve şey oluyor izlenme oranı oluyor. E para, parayı da ona göre kazanıyor. İzlenme oranına kadar çok ise, takipçi sayısına kadar çok ise o kadar YouTube'dan para alıyor. Bir de artı o kadar da reklam veriyorlar. O kadar para kazanıyor. Dolayısıyla burada da dediği bak işte uydu kanalları, TV ekranları, radyo istasyonları, internet ağları işte haber gazeteler dergiler vesaire vesaire yani kısacası basın yayın organları felaketin ana kaynağı ve şeytanların beşer cinsine oradan saldırıp durduğu ana kapılar olduğunu görürsünüz. Bak dikkat edin ben yani bu şeyler dikkat edin şeyden yani mesela YouTube'da geziyorsunuz şüphesiz YouTube'da gezerken mesela şu şeyler bir dikkat edin şu son zamanlarda özellikle Türklerin üzerine bak yani İslam aleminde umumen ama hani Türklerin üzerinde de çok var. Ciddi manada bir yani senin bildiğin şeyler hepsi yanlış. Algısı oluşturma çalışması var şu anda. Yani uğraş ne? Senin yani sen senin bildiğin bütün o bilgileri karıştırmak. Ha sorgulattırmak. Çünkü sorguladığın zaman iş bitiyor. Sorguladığın zaman iş bitiyor. Zaten gaye o. Yani sorgulama O bütün o Türkiye'deki o bütün o mealciler. Yani onlar şimdi böyle yani şeye öne sürülmeleri. Değişik değişik süpeler, şüpheler, yani dini hakkında oku, değişik değişik şüpheleri oluşturmalar vesaire. Ama mesela şu anda Rusya resmi açıklama yaptı. Bak Rusya diyor ki, ki acaba Amerika gerçekten aya çıktı mı? Biz bunu araştıracağız. <gülüyor> resmi açıklama. ama. Ve bu şey hiç duydunuz mu? Ayın karanlık yüzü diye bu aslında sadece o bilim kurgu filmlerinde konu değil. Ayın karanlık yüzü yani yani orada farklı insanlar, farklı alemler diye bir şey. Çin resmi açıklama yaptı. Biz uydu göndereceğiz. Ayın kara yüzünü araştıracağız. Karanlık yüzünü araştıracağız diye. Yani bütün bildiğin şeyleri alt üst etmek. Ha? Alt üst etmek sende yani böyle bir sıfırlama yapmak. işte o demden bahsetme, eşitleme var ya. Ondan sonra sana yeni bazı veriler yükleyecekler. Dolayısıyla burada da en etkili kullandıkları vesile internet. Yani işte bu yönden e, tabii bütün bu bozukluklar yayılıyor. Ondan sonra işte Müslümanların ahlaki yönü de tabii iyice fasit yer bozulmuş hayal kalmamış işte izzet, sıdık ihlas, merhamet, hayır ve takva yolunu yarınlaşma gibi İslami temeller üzerinde yükseldiğini göremezsiniz diyor yalan, riya, nefret, haset işte vesaire her şey şu anda ümmet içerisinde yaygın kadınların erkekleri beraber rezaletin hiyanetin, zinanın yayılması turizm denilen bela çıplaklar kampı denilecek rezalet merkezleri ballar, pavyonlar Defile salonları, eğlence kulüpleri, içki, uyuşturucu, maddeler hepsi yani. Hepsi yaygın. Ve bu yaygın şeylerde değil, da değil yani bu İslam beldelerinde bunları yaygın. Ya, bak bu cümle çok çok muhim ve bu yani bu şu şu zamanlarda artık ortaya çıkıyor. Yani bunu daha önce de söylediğim şey o Mosap'un kitabı ee, söyleyin. Ne zaman? 2004 2004'te Allah'a alim ilk baskıya verdiği. Yani bundan 14 sene önce, 14-15 sene önce. Yani. 14-15 sene önce bunları düşünen insanların sayısı çok azdı. Çok azdı yani. Bak o o diyor ki, Dil, din, tarih, kültür, hasılı dini ve medeniyet odaklı her türlü değerimizi değiştirmeye yönelik her alanı kapsayan kültürel değişim programları hazırlıyorlar. Ha gerçekten hakikaten böyle yani. Yani bu şu zamanlarda artık ortaya çıkıyor. Ha görünür hale geldi artık. Ha yani şimdi yaptıklarına değil yani çok uzun zamandan beri bu çalışmaları zaten yaptılar bitti yani. tamam mı? Biz şu anda onun bitmiş çalışmaların etkisini artık görmeye başlıyoruz. Yoksa zaten 40-50 seneden beri bu işleri zaten yapıyorlar. Ha Düşün ve yazın dünyasını kültürel düşünsel hayata gelince diyor doğudan ve batıdan devşirilen kültürler layık ve ateist felsefeler ayrıca fikir kültür edebiyatı da ve sanat vesaire bunlar da şu anda Fakat bunda da dikkat edin mesela ateizm çok revaçtaydı artık ateizmi kestir bittiler yani çizdiler ateizmi istemiyorlar artık ateizm artık demoda şu anda yeni ne moda biliyor musunuz? Deiz. deizm deizm moda ha. Ee, orada işte bu ateizm, ateizm yani hiçbir şey yok yaratıcı yok o lazımdı, ortalığı karıştırmak için işte dinleri yani zayıflatmak için vesaire vesaire. Şimdi yine şimdi şeyi hazırlıyorlar. Aslen yani yeni dini hazırlıyorlar. Yeni dinde yani yeni dinde de inanç lazım. Dolayısıyla şimdi neyi poğpokluyorlar? Deizm Çünkü deizmle deizm ateizmin bir üst seviyesi. Deizm yani yaratıcı var. Ama yaratıcı hiçbir rasul hiçbir kitap vesaire göndermemiştir. Yani inanç, inancı istiyorlar. Ha bunlar inançsız insanlar değil yani. Ha bu işleri yapan inançsız değiller. Ama kime inanıyorlar? İblise inanıyorlar. Yani iblas, iblisi ilah olarak kabul ediyorlar. Dolayısıyla ona, ona inancı hazırlamak için şu anda deizmi şey diyorlar yani yayıyorlar. Bu mesela Şeyh-i Musab döneminde yoktu. Onun için o deizmden bahsetmiyor. O ateizmden bahsediyor. Ha siyaset hayata gelince de siyasi hayat Zaten fesada bulaşmaya ve dinden uzaklaşmaya en uygun alan, orada zaten işi götürüyorlar. Yani El-Muhim'i yani burada bir kurası olarak diyor ki, yani İslam halkı fasit olmuş, fesat nasıl yayılmasın ve ahlaksızlık nasıl açığa vurulmasın ki bu 132'de. Zira bütün İslam ülkelerinde yönetimde olan hükümetler bunu teşvik etmekte bütçelerini, servetlerini ve mali kaynaklarını fesat ve ifsat yollarına harcamaktadır. Nasıl böyle olmasın ki? Zira siyasi liderler, emirler, melikler, başka başbakanlar, bakanlar, sultanlar vesaire vs. askeri komuta seviyeli güvenlik ve siyasi birimler rezalet ile ifsadın başını çekenler. Zaten yani baş, yani halk başa bakıyor ya baş zaten bütün bu fesadın ve zaten başına çekiyor halk da onların peşinden gidiyor onlar diyor özet yani ve fesadın önderleri nasıl böyle olmasın ki zira Müslüman alimleri büyükleri ölümcüleri ve önderleri emr-i mümaruf munker vazifesini arkalarına atmışlar ve çoğunluğu bu devlet erkanıyla beraber onları meşrulaştıran, onlarla dost olan, onlarla beraber vakit geçiren, onlarla hep iyi olan. Elbette halk da onlara bakıyor. Halk da onların da o devlet erkaniyle il olduğunu görünce diyorlar ki işte bunlar iyi adamlar peşinden gidiyorlar. Ve sonra diyor nasıl öyle olmasın ki salih olanlar suskunluğa bürünmekte. Meskenet yuvalarına gömülmekte. Ruhsat ve takiye mazeretlerine sığınmakla yetinmişler. Yani o da işte ayrı bir sebep. Ama çünkü Aslen kıyam etmesi gerekenler de susuyorlar. Kendilerine şu anda Türkiye'de mesela biz aciziz, biz gücümüz yetmez. Dolayısıyla biz oturmalıyız. Tamam. Senin oturman işte onların önüne açıyor. Zaten proje o. Senin oturmanı sağlamak. Halbuki ne etmen lazım? Sen ayağa kalkman lazım. Ama işte son şey eli hakkın yaşadığı gurbet hali. Daha önce bu daha önceki kısımda zaten bunu konuşmuştu. Dalalet ehlin baskın gelmesi elbette seni etti. Seni garip kaldı yani. Sen dinine sahip çıkardın. Dinini yaşamak isteyen. Din için mücadele veren. Sen garipsin ya. Yani. O ekser senin gibi değil. Dolayısıyla yani oradan çıkaracağın en büyük şey de yani fayda da o. <gülüyor> fayda da şu. Yani ümmet tarafından takdir edilmeyi bekleme. Tam Böyle bir şey olmayacak. Yani seni ümmet takdir etmeyecek. Yaptıklarından ötürü. Yani sen burada sebat ettiğin için aa maşallah o kardeşler orada sebat ediyorlar diye bir şey bekleme yani. Öyle bir şey gelmeyecek. Sen şunu beklemen lazım. Ya bu miskinler de, zavallılar da orada yani hangi davaya hizmet ediyorlar? Yani öyle cahil cuhelanın peşine takılmışlar. Yani öldükleri zamanda boşu boşuna git pis pisne ölüp gidecekler. Yani ekser böyle diyor. Tamam yani böyle diyor. Yani bunun farkında olman lazım. Yoksa insan yani millet insanların Müslümanların senin burada yaptıklarını takdir etmeleri bu böyle bir şey bekleme. Veyahut da burada bölgenin maslahatı için attığın bazı adımları insanların anlayabileceklerini yani ekserin anlayabileceğini böyle bir şey bekleme yani. Sen garipsin. Hatta bazı hususlarda sen mücadelerin içerisinde de garipsin. Ha, sen ümmetin içerisinde garipsin. O salihlerin, muttakilerin Sahi atı akide sahibi olanın içerisinde garipsin. Hatta sen mücadelem içerisinde de bazı hallerde garipsin yani. Garipsin. Ne demek o gariplik? Ne demek yani farkında olman lazım. Yani karşı taraftan bir takdir beklentisinde olmuyor. O seni anlayamıyor yani. Karşı taraf seni anlayamıyor. Yani dolayısıyla ondan anlayış beklememen lazım. İşte diyor bu hal üzere bak bu da son bu cümlede çok önemli. O da onun yani hikmetini, basiretini gösterir. İşte bu hal ve bu minval üzere miladi 20. asır gelip geçti. Ve 21. asıra girdik. Şu anda biz 21. asırdayız biliyorsunuz. Girdik ve şunu gördük ki insanların çoğu sanki sanki de decala tabi olmayı bekliyor. Ve bunun için hazırlanıyorlar. İnsanların çoğu sanki decala bekliyor, onun gelmesini bekliyorlar. Onun için hazırlık yapıyorlar yani. Yani öyle bir haldeyiz herkes fesada, fuhuşa yani günahlara, küfürlere dalmış. Ha, dini terk etmişlerdi. İslam şeriatı zaten yani kötü gelicilik. Sanki yani herkes deccal'ın gelişini bekliyor gibi diyor. Sanki bu konuda onlara mani olan tek şey deccal henüz çıkmamış olmaz. Yani şu anda çıksa deccal'a tabi olacaklar. Öyle bir haldeler yani. Tek yani onları o hali sokmayan, mani olan Deccal henüz çıkmamış olması ve hakikaten de işte bu aynen bunu yani bu hakikati üzere anlayabilirsiniz bak bu meseleyi bu şeyi. Gerçekten tek mesele Deccal'ın çıkması kaldı. Yani o, o o o şekilde o surette bir hazırlık var yani. Deccal çık çıktığı zaman onun için ne vakit kaldı? Allah e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana mesela Deccal'ı nasıl tanıyacaksın? Evet, Deccal'ın alametlerini sana veriyor. Ve o alametlerin içerisinde en önemli ve bu sadece Deccal için değil, bu bütün umumen, bütün batıl için. Yani bütün batıl için. Çünkü iblis Allah azze ve taklit ediyor. Allah azze ve taklit ediyor iblis. En şey nokta neresi? Yani en senin dikkat etmen o nokta neresi? Mesela Deccal'e alakından nasıl diyor? Senin Rabbin kusulu değildir. İblisin her şeysinde bir kusur vardır. Ha, yani taklit ediyor. Yapmaya çalışıyor. Ama hep kusurlu. Hep hatası var yani. Ha, çünkü beşer malı. Beşer ürünü yani. Kamil olamaz. Hatalı, kusurlu yani. Ha, dolayısıyla yani burada bu hazırlıklarda da yani şey diyor. E, çok çaba sarf ediyor. Bütün yani e, ordusunu devreye sokuyor. Ki ordusu dediğim gibi 50-100 senelik bir ordu değil. İblisin ordusu. Yani... İblis'in ordusunda ta yani eski peygamberli hatta Musa Aleyhisselatası'nın hatta daha önceki zamanları yaşamış olan ifritler var. Yani kadim ifritleri var. Yani eski bir bilgi sahibi. Ama yaptığı her şeyde bir kusur var. Hatalı. O da senin yani o yanlışlığı yani o batılı görmeni sağlayan en büyük vesile. Ha, gelecek haftaya kadar e, bu ikinci e, dünyanın yitirilmesi. Bu da nereye kadar gidiyor? Yani 134'ten 144'e kadar. Bu biraz az değil mi? Böyle üstüne koyalım. Yani 153'e kadar. Tamam 134, 153. سُبْحَانَكَ اللّٰهُمْ وَلْحَمْدِكَ نَشْهَدُ وَللّٰهِ اِلّٰهِ اِلّٰهِ اِلّٰهِ اِلّٰهِ